Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve bayi. Geçen dersimizde son olarak Kıyametin başlangıcı mahiyetindeki Herkesin ölüp yıkılacağı bütün canlıların ölüp düşeceği <gülüyor> yere yıkılacağı, mahçers için sura ifrulmesinden bahsedildi, günahkarların ne şekilde haşredileceği, kendi aralarında gizlice konuşurlarken çok kısa bir süre kaldık anlamında, ancak on gün. ...kaldık diye konuşacaklarını, Cenab-ı Allah'ın söylediklerini daha iyi bildiğini, yolları itibariyle en mükemmel olanlarının olsa olsa siz bir gün kaldınız, nerede ya dünyada veya berzah aleminde diyeceklerini gördük. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, anlatımının bir özelliği diyelim bizi bir sahneden bir diğer sahneye, tamamıyla farklı bir başka sahneye oldukça hızlı bir şekilde intikal ettirmesi, geçiş yapmamızı sağlamasıdır. Böylelikle geçen dersimizde son olarak gördüğümüz 104. Ayet-i Kerime'den sonra şu dünyada gözümüzde en büyük varlık olarak görülen ve gerçekten baktığımız zaman bize oldukça heybetli gelen, azametlerine bazen hayran kaldığımız, belki bazı hallerde korktuğumuz dağlar ile alakalı, yani dağlar biliyorsunuz dünyadaki en önemli güçlü varlıklar. Hatta Araplarda dağlardan daha sağlam, dağlardan daha güçlü, dağlardan daha kalıcı gibi tabirler ve deyinler vardır. E, bugün de mesela en yüksek dağlara tırmanabilen dağcılar en iyi sporcular olarak kabul ediliyor o alanda en azından. İşte... Belli zirveler vardır dünyanın, çıkılması belli zor dağları vardır, yerleri vardır. Aletle, edavatla, bir takım tekniklerle bunlara tırmanırlar, çıkarlar. Ve bu işleri yapanlar da en azından merakı olanlar tarafından hayran olacak kimseler, özenlecek kimseler olarak görülürler, büyük kimseler olarak görünürler. Burada ki çölde yaşayan insanlar için dağların azameti ve anlamı çok daha büyüktür. Anlaşıldığı kadarıyla Mekkeli müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dünyanın sonunun gelmesi halinde dağlar ne olacak? Çünkü mahşerden bahsediliyor. Kainat düzeninin yıkılışından bozulacağından bahsediliyor. Onlar da peki bu muazzam dağlara ne olacak diye soru soruyorlar. Ki hepinizin bildiği gibi Arap Yarımadası bir Kızıl Deniz de, yukarıdan aşağıya doğru bir kuşak dağı vardır. Bir de güneyde Yemen taraflarında. Arap Yarımadası'nın güney kısmında dağları vardır. Öbür tarafta hemen hemen tamamen çöldür. Dolayısıyla Kur'an'a muhatap olan bu insanlar için, bu insanlar için dağlar gerçekten azametli bir mana ifade ederler ve dağların ne olacağını merak ediyorlar. Şunu düşünemiyorlar mıydı acaba? Dağları, bu muazzam dağları yaratan Allah elbette dilediği zaman ...onları... ...dilediği hale sokabilir. Fakat onlar... ...meraklarını yedemiyor ...anladığımız kadarıyla... ...ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...Efendimize soruyorlar... ...veyeselûneke anil cibel... ...bir de sana... ...dağlar hakkında... ...dağlara dair... ...soru soruyorlar... ...fekul... يَنْسِفُهَا Rabbi نَسْفَ Sen cevap olarak ver, cevap olarak onlara şunu söyle. Rabbim onları darmadağın edecektir. Sürün, silip süpürecektir onları. Yerleri adeta bir kum yığını haline gelecektir. Nitekim bir başka yerde... يَوْمَا نَجْعَلُ الْوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْ اَهْنِ الْمَنْفُوش Mesela diyor. Dağlar atılmış pamuk gibi, yün gibi olacaklardır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَه۪يلًا Buyuruyor. Dağlar tane tane kesip akışkan kum demek. Birbirine yapışmayan. Dağ vaziyetinin tam zıttı. Dağda ise toprak, kaya, ağaç ne varsa hepsi birbirine yapışık ve o yapışıklığın neticesinde bu azamet ortaya çıkıyor. Hatta dünyada iki tane üç tane önemli dağ silsilesi vardır. Avrupa'dan başlayan, söyleyeyim, ta Asya'nın öbür tarafına giden veya öbür taraftan Asya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar giden Alpler ve Himalaya, Himalaya, Himalaya dizisi vardır. Amerika'da kuzeyden güneye Amerika'yı kuşatan işte apallaşlar bilmem neler vesaireler vardır. An dağları man dağları vardır. Bütün bunlardan netice bakıyoruz ki Cenab-ı Allah bu dağları bile adeta bir sıra halinde bir sistem halinde bir nizam halinde yaratmıştır. Gerçekten bu dağların ne olacağı insan için merak konusudur. Ve gerçekten dağların çıplak gözle yakından hele hele böyle nispeten yakın nispeten uzak denilebilecek şekilde bulunduğunuz yer düz bir zemin onların tepelerini görebilecek kadar bakabildiğiniz zaman çok heybetli görünürler. İşte mesela bir nispeten uzak bir yerden Erciyes Dağı'nı gördüğünüz zaman insanın kalbine bir heybetin verdiği bir ürpertinin ...doğmaması mümkün değildir. Etkiliyor insanı gerçekten. Ve buna benzer. Şimdi Araplar o zamanın Kur'an'ın muhatapları herkes gibi bu dağların ne olacağını soruyorlar. Ve Cenab-ı Allah birbiriyle adeta bütünleşmiş blok halindeki bu muazzam parçaları yerlerinden saçıp savuracağını belirterek bu soruyu soranlara... Ve sorması muhtemel olanlara veya sormayıp merak etmeyenlere bile azametini ve kudretini ne yapıyor? Dağları dağları adeta akışkan kum gibi toz zerrecikleri haline getirme kudretine sahip olduğunu belirterek azametini bize anlatıyor. Ondan sonra feyetheru hâ kâ'an saf safa Ekin bitmeyen düz sert arazi demek. Kayalık arazi yani dümdüz taşlık böyle kaygan bir taş manasına. Saf safa üzerinde bitki olmayan o dağların azameti gidecek yerlerine bitkinin dahi bitmediği yeşermediği bulunmadığı sert bir kayalık dümdüz ...kayalık haline gelecek. Üstelik... la terâ fîhâ ivece ve le Sen... ...o yerde... ...yani dağların sökülüp... ...atıldıkları yerlerde... ...ne bir... ...eğrilik... ...ne de bir çıkıntı görmeyeceksin. Yani... ...orada vadiler görmeyeceksiniz. Görülmeyecek. Dümdüz bir arazi olacak. Bir çıkıntı olmayacak Bir çatlak bir yarık Görülmeyecek Halbuki dağlar Yer için bir denge unsurudur Vel cibale diyor Dağları biz Kazık gibi çaktık Nasıl ki Çadırın kazığı Çadırın sağlam tutulmasını sağlıyorsa Ortalarında direkler olur, kenarda kazıklar, o kazıklar iplere bağlanır ve böylelikle çadırın uçmaması önleniyorsa, o kazıklar çadır için ne kadar önemliyse, dağlar da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yer açısından o kadar ehemmiyetlidir. İşte yerin dengesi ve yerin sağlam durması açısından bu kadar ehemmiyeti olan dağlar bu hale gelecektir. Dümdüz olacaktır. Peki insanların vaziyeti ne olacak mahşerde? izin يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَلَهُ O gün işte o insanlar davetçinin arkasından gideceklerdir. Davetçinin arkasından gideceklerdir. Ve onun hiçbir eğriliği, büyürülüğü de olmayacaktır. Sağa sola bükülmeyecekler, dağılmayacaklar oraya buraya gitmeyecekler. Bir davetçi onları bir yere çağıracak. Mahşere toplanmaları için çağıracak. Onlar da sağa sola dağılmadan, ayrılmadan hep aynı hedefe doğru gidecekler. Yehrucune minel ecdâfi siraa diyor. Onlar kabirlerden hızlıca gruplar halinde çıkacaklar. Hatta bir yerde ke ila nusbin yufidun diye bir benzetme yapılıyor. Sanki o zaman müşrikler bilhassa Müslüman olmayanlar, inanmayanlar mahşere dünyadayken putlarına ibadete doğru koşarcasına gider gibi gidecekler. Fela tesma ve khashat al Rahman'ın huzuruna gelmekte oldukları için sesler kısılmış olacaktır. Kimse yüksek sesle konuşmayacaktır. La tesma fela tesma illa hamsa. Ancak bir fısıltı duyacaksın. Hems <gülüyor> Bir fısıltı manasına gelir. Dilcilerin söylediklerine göre. Bir de sessiz bir gecede develer yol alırken çıkardıkları sese denilir. Deve ayaklarının çıkardıkları sese. Yani o zaman ancak ki çok yavaş bir sestir. Kum üzerinde deve yürüyecek. Bunun ciddi bir sesi yok. İşte mahşerde. İlk insandan son insana kadar bahşere gelecekler, Allah'ın huzurunda toplanacaklar ve o insanların ancak o kadarcık bir ayak sesleri duyulacak. Niye? Çünkü herkes endişeli olacaktır. Herkes ya bundan sonra ne olacak diyecektir. İman edenler de ya cehenneme atılırsak diye korkacaklar. İman etmeyenler de işte yalanladığımız her şeyin gerçek olduğu artık belli oldu diyecekler. Çünkü onlar ahiret hayatının başlangıcı olan mahşeri inkar ediyorlar. Mahşer olduğuna göre artık Resullerin bütün vaat ettikleri gerçek olacaktır diye korkacaklar. Telaşa düşecekler. Müminler ya Rabbimizin rahmeti bize yetişmezse ne olacağız diye korkacak. Öbürleri de hiç bir endişe ve tereddüde muhal kalmamak üzere ifadelerindeyse tereddütsüz olarak korkuya kalkılacaklar. Yok canım bu bu kadar çok oldu bundan sonra acaba olur mu falan diye bütün kendilerine vaat olunan ya kendilerine yapılmış olan dünyadayken yapılmış olan Tehditlerin tamamının tahakkuk edeceğinden ve onlarla karşı karşıya kalacaklarından hiçbir şüpheleri bulunmayacak. Çünkü mahşeri görmüş olacaklar. Artık haşredildik. Haşredildik. Hiçbir şey olmayacak olsaydı haşredilmeyecekti. Haşredildiğimize göre Rasuller'in vaktiyle dünyadayken bizi Kendisiyle korkuttukları bütün haller gelecek başımıza diyecekler. Ve ondan dolayı konuşacak olurlarsa bile ancak bir fısıntı halinde konuşacaklardır. Bir şey diyemeyecekler. Ne oluyor diye soracak bir ötekine. Ya şimdi başımıza ne gelecek? Öbürü de mesela ne bileyim ki diyecek. Bekleyeceğiz. Keşke yalanlamasaydık diyecekler belki. Keşke aklımızı başımıza vaktiyle toplamış olsaydım diyecekler belki. Maazallah. Mümin de dediğim gibi ya Allah'ın rahmeti bize erişmezse diye korkacaklar. Ya az amel işlediğimiz için başkaları bizleri geride bırakırsa sana olacak. Ve buna benzer korkudan dolayı herkes Rahman'ın önünde sesini oldukça kısmış olacak. Ya çok gizli ve fısıltı halinde konuşacaklar. Hatta hemsin bir manası dudakları kıpırdatmaktır. Dudakları kıpırdatmaktan bir ses duyulmuyor. Duysan duysan ancak o dudakların kıpırtılarının sesini duyacaksın. ...öyle bir korku... ...öyle bir... ...behşek. Kişinin... ...diyebilirim ki... ...ahirete imanı ile alakalı... ...ahiret ile alakalı... ...bildiği tafsilat... ...ayrıntılar... ...Kuran'ın ve sünnetin belirttiği ayrıntılar... ...ve bugünü... ...hesaba kattığı oranda bu hali ve bu haldeki bu durumdaki huşuğu ancak da savur edebilir. Sesler Rahman olan Allah'ın korkusundan kısılmış olacaktır. İfadelerinde ise ibarede bir tesadüf var, çelişki var. Rahmanın adı zikrediliyor. Yani dünyada da ahirette de rahmeti bol olan Allah. Böyle olmasına rağmen yine insanların kalplerinde korku olacaktır. Ve korkularından ötürü çok nasıl diyelim duyulmayacak kadar veya sadece dudaklarının kıpırtısı görülecek kadar veya sadece bir devenin çölde yürürken ayağından çıkacak ses kadar bir ses eğer varsa bunun sesi duyulacaktır. Sebep ne? Cenab-ı Allah bundan sonra karşımıza ne çıkacak korkusu, ne çıkaracak korkusu. O günde herkes acaba diyecek, benim imdadıma bir şeyler yetişir mi, birileri benim yardıma koşar mı diye düşünecek. O halde böyle bir beklenti içerisinde olmak kadar da tabii bir şey yoktur. Durum bu olduğu için Cenab-ı Allah hemen akabindeki ayet ikirime de acaba mahşerde birileri bize yardım edebilecek mi böyle bir konumda birileri yanımızda olacak mı birileri bizim yardımımıza koşabilecek mi sorusuna Cenab-ı Allah cevabı veriyor. Diyor ki yavmezin la tanfa şifa o gün. ...şefaatin faydası olmayacaktır. Ayet bu kadar olsaydı... ...Kur'an-ı Kerim'de şefaat yoktur... ...diyenler haklı olurdu. Veya benzeri ayetler. Mesela ayet-i kerime... ...men zellezi yeşfau ayet ...ayetel külsü... ...bu kadar olsaydı... ...şefaat inkarcıları... ...hak şefaatin inkarcıları... ...haklı çıkardı. Fakat... ...bu gibi yerlerde... Kur'an-ı Kerim'de iki şefaat türü var. Biri kesinlikle olmayacak, gerçekleşmeyecek veya kabul edilmeyecek şefaat, o, müşriklerin dünyadayken, yarın Allah yanında şefaatleri fayda verecek diye inandıkları, melekler, putlar, Allah'tan başka edindikleri mağbutlar. Kesinlikle bunların şefaatleri kafirlere fayda Vermeyecektir öyle bir şefaat olmayacaktır. Hazreti İsa şefaat edecek. Fakat Hristiyanlara etmeyecek. Niçin? Çünkü onların ilah diye şirk koştukları İsa aleyhisselam onlardan beri olduğunu orada ilan edecek. Ve çünkü şefaat iki yönlü izne bağlıdır. İki yönlü izne bağlıdır. Yani şefaat edecek olana şefaat etmesi için izin kendisine şefaat edilecek olana şefaat edilmesi için izin. Faraza olmaz ya Hazreti İsa diyelim ki Ya Rabbi bana müsaade et de şu beni sana ortak koşanlara şefaat edeyim. Demez. Dese olmaz diyecek. Olur dese zaten Cenab-ı Allah niye bize bu dünyada tevhidi emretti ki diyeceğiz biz de. Biz de ortak koşsaydık maazallah. Biz de efendim'e söylüyorum ortak koştuğumuz varlıkların efendim şefaatine mazhar olsaydık demezler mi? Derler. Onun için şefaatin fayda vermesinin birinci şartı şefaat edecek olanlarda Allah'ın şefaatlerine razı olacak bir mertebede bulunmalarıdır şefaat edecek olan kimsenin Allah'ın şefaatini kabul edeceği bir mertebede bulunmalarıdır kimdir bunlar nebilerdir sıddıklardır şehitlerdir mebrur bir hac yapmış olanlardır söyleyeyim, salih evlattır salih babadır evladı hakkında ve buna benzer Nasıl? bu ancak nasılla bilinir nasıl bilinir. Alimler şefaat edecek. abitler şefaat edecek. Bunu genel olarak biliriz. Ama hangi alim bilemeyiz. Dolayısıyla kimse eğer Kur'an ve Nas ile sünnet ile muayyen olarak tespit edilmemiş de hiç kimse kimse için bu bana şefaat edecektir veya bunun şefaati olacaktır diyemez. Hele sen gel bize takıl da ondan sonra şefaatle ı -ı -ı -ı başlayarak Allah'ın önüne kadar avukatın mahkeme önünde seni savunduğu gibi savunacak. Saçma bunlar. Böyle bir şefaat yok dinimizde. Böyle bir şefaat yok. Ya ne var? Benzellezi yeşfe'u indehü ille bi'iznihi var. Onun izin vermesi hali dışında kim onun huzurunda şefaat edebilecek? Burada da ayet-i kerimede de aynı şey. Yevme la tenf'u şefa'atu illa men ezine lehu rahmanu ve radya lehu O gün şefaat asla fayda vermeyecektir. İlla ancak kime verecektir? Şunlara. Men ezine lehu rahman. Rahman o kimseye izin verecek. Ey kulum sen şuna buna şu kadar kişiye mesela şefaat edeceksin diyecek izin verecek ondan sonra onun söylediği söze de razı olacak şimdi burada men ezine lehur rahman şefaat edecekler için diye tefsir edilebiliyor ve radiyalehu kavle ise Kendilerine şefaat edilecekler için tefsir ediliyor. Yani dünyadayken söyledikleri sözleri Allah'ı razı eden kelime-i tevhidleri, zikirleri, Allah'ın yoluna davet etmeleri, Allah'ın dinini anlatmaları ve buna benzer. Ha, o halde şefaat edeceklerle edilecekler belli oluyor. Şefaat edecekler... Allah'ın söyledikleri sözleri Allah'ın Rahman olan Allah'ın kendilerine makamları, mevkileri, konumları dolayısıyla izin verdiği kimseler olacak. Kendilerine şefaat edilecekler de dünyadayken söyledikleri sözlere Allah'ın razı olduğu sözlerden Allah'ın razı geldiği kimseler olacak. Veya ikisi de burada şefaat edecek olanların vasfıdır. Rahman izin verecek. Ve onun şefaat etmek için ben şuna şefaat ediyorum ya Rabbi dediği zaman onun o sözüne Rahman da rıza gösterecek. Şimdi ayeti kerimeler istisna ettiğine göre şefaati demek ki aslolan olan ne? Allah'ın yanında şefaatin olmayacağıdır. O doğru. Fakat istisna olduğu zaman da o istisnai da görmemezlik olmaz. Niçin? Çünkü müşrikler ortak koştukları varlıkların kendilerine şefaat edeceklerine, Allah'a inandıkları veya bizim Allah'a inandığımız gibi inanıyorlardı. Böyle bir inanç yok. Peygamberimiz şefaat edecektir. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ve Allahü Teala'nın resulünün şefaat edeceklerini söylediği kimselerin şefaat edeceğinden bizim şüphevi tereddüdümüz yok. Onun için akide kitaplarımızda ve şefaatu hakkun limen Allahu ne ederler. Akait risalelerimizde. Şefaat Allah'ın kendisine izin verdiği kimseler için haktır. Bu hakkı inkar eden dinden çıkar. Ayetleri inkar etmiş olur. Mütevatir nasları, kesin iman edilmesi gereken nasları inkar etmiş olur. Biz şefaati mutlak olarak inkar edemeyiz. Şefaat Kur'an-ı Kerim'in belirttiği şartlarda nasılların belirttiği şartlarda gerçekleşecektir. Fakat biz şefaat edecekleri biliyoruz. Muayyen olarak veya vasıflarıyla. Mesela peygamberlerin, gazilerin, şehitlerin şahit, şefaat edeceklerini muayyen olarak biliyoruz. Diğerleri salih insanlar, annedir, babadır, vesairedir, salih ülattır, şehittir, şudur, budur. Bunlar da vasıflarıyla bilinen kimselerdir. Peki, hakkında şefaat edilecekleri biliyor muyuz? Bu konuda hiç kimseye dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla hiç kimse bana şefaat edilecektir diye kimseye bel bağlamasın. Nasıl olsa bana şefaat ederler bulunur. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Olursa Rabbine hamd et. Fakat kimse bana şefaat ederler diye şefaata bel bağlayarak Allah'ın dini için, Allah'ın dini uğrunda, Allah'ın dinine göre yapması gereken işleri ihmal etmeye kalkışmasın. Kimse kimseye cennete bilet kesemez kardeşim. Yok öyle bir şey. O Hristiyanlıktadır. Orta çağda Hristiyanlar, hahamlar, papazlar kilise öyle bir tezgah kurmuştu ki hala devam ediyor. Adam ölüm döşeğinde derhal çağırırlar kilisede papazı. Bu orta çağda olmuş ve şeyler belgeleri hala duruyor. Gelir papaz. Boş senet var, çek var. Sukukul hufran derler bunu Arapçada. E, batı, Batı dilinde Yavruca'da induljans derler. <gülüyor> tamam mı? Orada adamın ölecek olan adamın ismi boş. Afanım Alacağı cennetten arsa metrekaresi veya efendi meselim dönümü açık. Nereye kadar? Ne zaman doldurulacak? Papaz efendi çağrılacağı zaman alacak yanına çeki gidecek. Ne kadar para o kadar cennet. Vay be. Dini böyle bir maskaraya çevirmişlerdi maazallah. Vallahi İsa aleyhisselam böyle bir din getirmemişti. Kesinlikle. İlahi bir din de haşa böyle komediler olmaz. İlahi dinin tabiatına aykırı. Eğer ben ölüm döşeğindeyken mirasçılarımın veya benim gönlümden kopacak servete kadar, paraya kadar, meblağa kadar evet eğer söyleyeyim cennette arsa olacaksa dünyada ne diye istediğim gibi yaşamayayım ki? Yaşayım ondan sonra da bankaya şu kadar para, bunlar da benim. Efendime söyleyeyim, arsaların arsalarının parası olacak. Böyle şey olur mu ya? Din bu mudur? Onun için o din arkasından komünizmi getirdi. Onun için o din arkasından inkarcılığı getirdi. Onun için öyle bir din... ...arkasından laikliği doğurdu. Onun için öyle bir din... ...arkasından Allah'ın dini başta olmak üzere... ...bütün dinleri reddetmeyi doğurdu. Dinleri afyondur diye damgaladı. Allah'ın dinini bu hale getirirseniz... ...o rüzgarın... ...arkasından getireceği fırtına da budur. Onun için... ...Allah'ın dininin tahrif edilmesi şeytanın beceriyete karşı en büyük kazandığı en büyük zaferidir. Çünkü bakın bir Hristiyanlık tahrif edildi. Bugün dünya hala o tahrifin sıkıntısını çekiyor. Evet. Şu anda eğer İslam dünyasında insanlar kıtır kıtır kesiliyorsa, Haçlılarla Siyonistler tarafından, İslam dünyasında oluk oluk kanlar akıyorsa, bunun sebebi Hristiyanlığın kitabı dahil olmak üzere tahrif edilip değiştirilmesi, Müslümanlığın da hayatlarının kitaba göre değil, tahrif edilmiş bir Müslümanlık olarak yaşamalarıdır. Dinin tahrifine öyle bir şiddetli zararları oluyor işte. Eğer Hristiyanlık tahrif edilmeseydi, Rönesans ve Reform hareketlerinin temeli inkarcılığa ve din tanımazlığa dayanmazdı. Eğer bu din tanımazlık olmasaydı, ateist, Tanrı tanımaz, Allah tanımaz, hiçbir inancı kabul etmez, aydınlanma hareketiyle birlikte her türlü kafir ideoloji ortaya çıkmazdı. Bunun temelinde maalesef bu yatıyor. Hiç akıl alır mı? Yahu dinin temel din inkarcılığa tarla olacak. İnkarcılığa zemin hazırlayacak. Din mutlak olarak değil, muharref din ona müncer olur. Bizim de hayatımızdaki bütün sıkıntıların sebebi, evet Cenab-ı Allah dini olduğu gibi muhafaza etmeyi tahir etmiştir. Ki ümmet dilediği zaman ona dönebilsin. Dinimiz bütün safiyetiyle tertemiz, pırıl pırıl olduğu gibi Resulüne indirdiği günkü tazeliğiyle duruyor. Fakat bizim hayatımız o tazelikte değil. Bizim hayatımız o temizlikte değil. Bizim hayatımız o kadar arı ve duru değil. En mütedeyin insanlarımızın hayatında ve hatta bir kısmımızın inançlarında ve değerlerinde bile maalesef hak ile batıl birbirine girmiş bulunuyor. onun için Müslümanların yapmaları gereken işlerden birisi de hayatlarındaki ve inançlarındaki Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye uymayan onlarla bağdaşmayan ne varsa onları bir bir tespit edip ayıklamaktan başlar ümmetin dirilişinin şartlarından birisi de budur ...hayatımızda İslami olmayan ne varsa... ...alışkanlıksa alışkanlık... ...ahlaksa ahlak... ...düşünceyse düşünce... ideoloji ise ideoloji... ...rejim ise rejim... ...sistemse sistem... ...iktisadi ilişkiyse iktisadi ilişki... ...siyasi ilişkiyse siyasi ilişki... ...her türlüsünü... ...İslama aykırı ne varsa ama... ...küçüğünden büyüğüne en ufak bir ayrım gözetmek sizin... ...hepsini ayıklamadıkça bu ümmetin şafağı sökmez. Bu ümmetin kurtuluş müjdeleri ufukta belirmez. Onun için şefaat dahil olmak üzere. Ne inkar etmek durumunda olacağız yok öyle bir şey diyeceğiz. Ne de her önüne geleni şefaat eder her önüne gelene şefaat edilecek diyecek toptancı ne de Hristiyani bir anlayışla şefaat yok. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi vardır. Yüce Resulümüzün dediği gibi vardır. Bunlar dinin emirleridir. Hiç kimse bunlara ne bir harf ilave edebilir ne bir harf eksiltebilir. Şeriat ne dediyse o. Her konuda olduğu gibi. Nasıl biz Hırsızın el kesme cezasını din adına, şeriat adına değiştiremiyorsa şefaati de kimse din adına değiştiremez. Değiştirirsek kendi kanaatimiz olur. Yarın Allahü Teala ile baş başa kalınacağı vakit onun hesabını o verecektir. Biz bu ve benzeri ayet-i kerimelerin La tenfe'u şefa'a illa men ezine lehu rahman ve radiyelahu kavla Şefaat Rahman'ın kendisine izin verip Söyleyeceği sözden razı olacağı kimseden başkasına fayda vermeyecektir. Ya Ne anlaşılıyor? Demek ki bu şartlarda olanlara fayda verecektir. Ayet-i Kerime gayet açık. Muhkem bir ayet-i Kerime. Bu ve benzeri birçok ayet-i Kerime böyle. Onun için bakıyorsun, kardeşimiz yazı yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de şefaat yoktur? Ya vardır Kur'an-ı Kerim'de şefaat. Niçin şefaat yoktur diye yazıya başlanır mı? Kur'an-ı Kerim'de hangi şefaat vardır diye tamam. Niçin şefaat yoktur dediğin zaman sen olacağı da olmayacağı da inkar ediyorsun demektir. Sözün ne manaya geldiğini bilmemiz lazım. Böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim'de şefaat vardır kardeşim. Ve Kur'an-ı Kerim'de şefaat ne kadar vardır diye. Amenna ne kadar vardır. Çünkü müşriklerin dediği gibi değildir. Müslüman olarak görünüp de toptancı şefaatçilerin dediği gibi de değildir. Allah'ın ve Resulü'nün dediği gibidir. O şefaat vardır, öbürleri de yoktur. Öbürleri de yoktur. İman bir imtihandır. Yani Allah'ın ve Resulü'nün emirlerinin doğru olarak anlaşılması ve kabul edilmesi, şeksiz ve tereddütsüz olarak kabul edilmesi... Bir imtihandır. Bu imtihanı da Cenab-ı Allah hepinizin bildiğini tahmin ettiğim Nisa suresinde çok açık olarak ifade ediyor. Sayyidubillah. Fe la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima şecere bainuhum. Sümme la yecidu fi enfusih haracan <gülüyor> mimma kadeyte ve yusallimu teslimen. Rabbina yemin usul. Aralarında çıkan anlaşmazlık konularında Şimdi mevzu bahis olan şefaat konusu gibi. Veya iki kişinin herhangi bir konudaki anlaşmazlığı gibi. Her türlü anlaşmazlık çünkü. Fîmâ mâm umumi ism-i mevsuldur. Her anlaşmazlık konusu ne olursa olsun. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip Resulullah'tan başka hakemimiz olmaz biz. Bizim mahkemimiz Resulullah'ın mahkemesidir. Onun dinine göre hükmeden mahkemedir. Önce bu mahkemeleri kaldırmadılar maalesef. Ya ne yaptılar? Bir de beraberlerinde Fransız kanunlarına ithal edilen kanunlara göre de hükmedecek ikinci mahkeme kurdular. Efendim bunlar da gayrimüslimler için. İslam Mahkemesi zaten gayreti Müslümlere de hüküm veriyor. Niye ayrıca bir mahkeme getiriyorsun ki? E, ondan sonra gelindiği öyle bir hale geldi ki ya kardeşim şeriat mahkemesi geçti zaten. Hukukunu da kaldırdık. Devlet nizamını da kaldırdık. Mahkemesini de kaldırıyor. Aramızda kaç kişi var bilmiyoruz. Medeni kanunun... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... ...sunulduğu zaman... ...o zamanın Adalet Bakanı olan... ...Esat Mahmut Bozkurt... ...İzmir milletvekilinin ...bir medeni kanunu takdim... ...yazısı ve gerekçesi vardır. Okumamış olanlarımız varsa... ...gitsin bir okusun <Gülüyor> İslam şeriatına kin... ...kin... ...hani... ''Kad bedetil bagdâ'u min effâhîm ve ma tuhfî sudûruhum akbar diyor ya, aynı durum ortaya çıktı. Kin ve öfke ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür diyor. Aynen bunu şahıs olarak görüyorsunuz orada. O için bunlara da gerek yok. Ama Allah böyle demiyor. Ne diyor? Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hükmüne başvurmadıkları sürece ve bundan sonrasına da dikkat edin senin verdiğin hükmü senin verdiğin hükmü kalplerinde en ufak bir sıkıntı, bir darlanma hissetmeyecek şekilde kabul etmeyip kabul edip tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe ne olmazlar? Mümin olamazlar. Allah'ın bizi böyle bir imandan ayırmasın. Allah'ın hükmüne teslim olmak. Neyse o. Nefsimize ağır gelse de o. Ama öyle ağır gelmemesi lazım. Çünkü ve yüsellimû teslimâ diyor. Ve lâ yecidû haram mîmâ kadayta haracan fi enfuzîm. Kalplerinde senin verdiğin hükümden dolayı kalplerinde bir darlık, bir sıkıntı olmayacak. Çünkü Allah'ın ve Resulü'nün hükmünden dolayı sıkıntı münafıklık alametidir. Gönül hoşluğuyla ehlen ve sehlen ve merhaba" diyeceksin. Onun için zina etmiş olduğu halde mümin kadın ya Rasulullah beni temizle diyor. Recm ediliyor. Kan damlası Halide sıçrıyor. Radıyallahu aleyhi Halid ileri geri konuşuyor o kadın için. Sus ya Halid diyor. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki. Medine'nin yetmiş günahkarına dağıtılsa onlara da yeter diyor. Çünkü Rasulullah hükmüne o kadar razı. Teslimiyet budur. Ölüme dahi götürecek olsa. Gönül hoşluğuyla kabul edebilen bir iman. Mümine yakışan iman budur. Bir menfaat için 80 paranda atan Müslümanlık ancak bu çağda görülmüş bir Müslümanlık olabilir. Yani. Rabbim esenlik versin. Amin. Allah muhafaza buyursun. Amin. Demek ki amelimiz de dahil Allah'ın rahmeti dışında hiçbir şeye bel bağlamayacağız. Çünkü bakın Peygamber aleyhissalatü şöyle diyor düşünelim ve ibret alalım sizden hiçbir kimse kendi ameliyle cennete giremez. Hiçbir kimse ashab-ı kiram merak ediyor. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. Rabbim beni rahmetiyle kuşatmasa ben de diyor. İlla an yetğammedeni Rabbi bir rahmetin mündeh. Rabbim beni nezdinden bir rahmete beni bandırması, beni daldırması hali müstesna yoksa ben de amelimle bir şey yapamam. Allah Allah. ...sabaha kadar ayakları şişene kadar... ...ibadet ettiğine dair rivayetler gelecek. Efendim... ...ameline bel bağlamayacak. Evet, işte kulluk böyle bir şeydir. Kulluk böyle bir şeydir. İbadetini ancak Allah'ın rahmetine... ...bir sebep olur ümidiyle yapacaksın. Yoksa... ...Peygamber Efendimizin zaman zaman... Yaptığı dualardandır. Subhaneke rabbena hatta ma hakka marifetik ve me abennake hakka ibadetik. <Sessizlik> Rabbim seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Seni hak ettiğin gibi tanıyamadık. Sana hak ettiğin gibi ibadet edemedik. Hatırımda hadis olarak kalmış ama hadis şu anda çok emin değilim. Belki de değildir ama güzel bir söz yerinde bir sözdür. Diyelim o kadar. Belki daha sonra Hatırıma gelip tetkik edersem gelip söyleriz inşallah Demek ki Şefaat Rahman olan Allah'ın bir lütfudur Dilediğini Cenab-ı Allah Şefaat edebileceği edebilecek bir mertebeye Yükselterek Onun değerli olduğunu ortaya koyar Nitekim Bu meseleyle bunu da hatırlatalım İleri geçmişte söyledik. Asa ayyeba sek rabbuka makamen mahmuda diyor. Cenab-ı Allah İsra suresinde. Umulur ki Allah seni hamdolunacak mahmaka mu mahmuda, övülmeye değer o makama ne yapacaktır? yükseltecek gönderecektir. Ölümden sonra oraya geçirtecektir. Peygamber selamü aleyküm işte bana bu makamı dileyin diyor. Allah onu bir kula verecektir. Böylelikle Peygamber Efendimize o makamı ı mahmudun verilmesiyle diğer peygamberler arasındaki en üst mertebesi de müşahhas olarak ortaya çıkacak işte şefaat öyle bir şeydir mahşerden itibaren kulların diğerlerine göre mertebeleri ortaya çıkarılmış olacak ve Cenab-ı Allah söyleyecekleri sözlerden razı olacağı kimselere izin verecek onlar da şefaat edecekler kimlere mümin olmak şartıyla izin verilecek kimselere Cenab-ı Allah eğer amellerimiz ki yetmez bizleri cennette girmekten girmek kadar yeterli gelmeyecek olursa şefaatçilerin şefaatine mazhar kılmasını niyaz ederiz. Ha bu arada şunu da belirtelim. Şefaat şahıstan istenmez. Şefaat ya Resulullah o kadar doğru bir söz değil. Ya Rabbi Resulün benim hakkımda şefaat etsin. Çünkü Resul de şefaate malik değil. Ona izin verilecek, öyle şefaat edecek. Öyle, izin verilse. O halde bu şefaatin sahibi ve maliki olan Allah'tır. Her şeyin maliki olduğu gibi. Her şeyin sahibi ve malikinden isteyeceğiz. Dileğimiz ondan, yardım isteklerimiz ondan, ibadetimiz ona. Bunlar da ibadet. Çünkü dua da ibadetin özüdür. İbadetin özüdür. En özlü ibadet duadır. Ve bütün ibadetlerde dua muhtevası vardır. Dolayısıyla Ya Rabbi sen bana şefaat buyur. E onun için bazen mescitlerde bile görürüz. Çok isabetli değil dediğim gibi. Şefaat Ya Resulallah. Güzel güzel hattaklarımız yazmış. Dahilak Ya Resulallah çok sabitli değil. Yerinde değil. Biz iyake na'budu ve iyake nesta'in bu makamda olmayı daima tahkik etmek peşinde olacağız. Sırf bunun için adam koca kitap yazmış. Bedari's-salikin fi tahkiki makam-ı iyake na'budu ve iyake nesta'in bu. İyake na'budu ve iyake nesta'in makamını gerçekleştirmek için Süluk edeceklerin ilerleyecekleri basamaklar manasına. Kitabın adın manası bu. bu Medar-ı Cüselikin diye meşhur şey mi kitap? Güzel. Çok güzel ilmi ve bir Müslümanın seyri sülukunu, ahlakını, hani böyle dilden düşünmüyor ya işte falan filan şeyhler, uçanlar, kaçanlar, göçenler, bunlara gerek yok. O kitabı okuyun. Bakın bakalım. İşte efendim işte tasavvufumuz yok bilmem ne yok. Buyurun. Tasavvuf sıkıyorsa ay, al, amel et. Doğru amel edersin. Doğru me mesafe alırsın. Doğru seyri sülük edersin. Cenab-ı Allah her konuda bizleri sırat-ı müstakimden evet Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.